Mülk Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. Ayet Mülk, hükümranlık, elinde olan Allah, yücedir ve O her şeye kadirdir. 2. Ayet O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır. Dünyaya imtihan için geldiğini bilen Müslüman daima hesap gününden korkar. Büluğ çağıyla ölüm arası iğneden ipliğe her şeyin hesabını vereceğini bilir. Böylece günlük hayatını kendi arzu ve heveslerine göre değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde Allah'ın emir ve yasaklarına göre düzenler, amellerin en güzelini yapmaya çalışır. Üçüncü ayet Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan, Odur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? 4. Ayet Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. 5. Ayet Andolsun ki biz dünyaya en yakın göğü kandillerle donattık. Hem de onları şeytan ve benzerlerine taşı şeklinde atılacak şeyler yaptık ve onlara çılgın alevli ateş azabını hazırladık. 6. Ayet Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü bir gidilecek yerdir. 7. Ayet Onlar oraya atıldıkları sırada onun kaynarken ki gürlemesini işitirler. 8. Ayet O cehennem kâfirlere öfkesinden neredeyse parçalanacak. İnkarcılardan her bir topluluk içine atıldıkça onun bekçileri onlara sorarlar. Size bunu haber veren hiç uyarıcı peygamber gelmedi mi? 9. Ayet Onlar evet derler doğrusu bize bu azabı haber veren bir uyarıcı geldi. Fakat biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir şaşkınlık ve sopıklık içindesiniz dedik. 10. ayet Ve eğer peygamberleri dinlemiş yahut akıl etmiş olsaydık şimdi şu çılgın ateşin ehli içinde olmazdık derler. 11. ayet Böylece günahlarını itiraf ederler. Bırak artık o çılgın alevli ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. 12. Ayet Doğrusu görmedikleri halde Rablerinden korkan, emirlerine uygun yaşayanlar var ya, işte onlar için hem bir bağışlanma hem de büyük bir mükafat vardır. 13. Ayet Sözünüzü ister gizleyin, ister onu açığa vurun, aynıdır. Çünkü O, sinelerin özünü hakkıyla bilendir. 14. Ayet Yarattığını bilmez mi hiç yaratan? O çok lütuf sahibidir. Her gizliyi bilir ve her şeyden hakkıyla haberdardır. 15. Ayet Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki, Son diriliş, gidiş ancak O'nadır. Bu ayette insanları ibret almak gayesiyle gezip dolaşmaya, Allah'ın nimetlerini aramaya ve çalışmaya teşvik vardır. 16. Ayet Semada olan meleklerin Allah'ın izniyle sizi yere batırmasına karşı emniyette misiniz? O zaman bir de görürsünüz ki o yer çalkalanıp duruyor. 17. Ayet Yoksa siz semada olan meleklerin iznimizle üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesi konusunda güvence mi aldınız o zaman tehdidim nasılmış bileceksiniz 18. ayet Resulüm and olsun ki bunlardan öncekiler de yalanladılar fakat beni inkar nasılmış gördüler 19. ayet onlar üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O her şeyi hakkıyla görendir. Uçmak için atmosferde havanın bulunması lazımdır. İşte bunları düzenleyen ancak Allah'tır. 20. Ayet Yahut Rahman'dan başka size yardım edip azabından kurtaracak olan askeriniz kimdir? Kafirler ancak bir aldanma içindedirler. 21. Ayet Yahut Allah rızkınızı tutar, keser ise size rızık verecek kimdir? Doğrusu onlar bir azgınlık ve hakikatlerden uzaklaşmada ısrar ediyorlar. 22. Ayet Yüzüstü kapanarak giden kafirler mi daha doğru yoksa doğru yolda dümdüz dimdik yürüyen mi? 23. Ayet Resulüm de ki, sizi yaratan size kulaklar Gözler ve gönüller veren ancak O'dur. Böyleyken ne az şükrediyorsunuz. Kulağın önce zikredilmesi son derece önemlidir. Zira dini tanımanın yolu işitmekten geçer. 24. Ayet De ki, sizi yeryüzünde yaratıp yayan O'dur ve yalnız O'na toplanıp götürüleceksiniz. 25. Ayet İnkarcılar, eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ettiğiniz kıyamet ve azap ne zaman derler. 26. Ayet De ki, onun zamanına ait bilgi ancak Allah'ın yanındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. 27. Ayet Artık onu yakın bir halde görünce inkar edenlerin yüzleri kararıp kötüleşir ve onlara kendisini davet ettiğiniz azap işte budur denilir. 28. Ayet De ki, söyleyin bana, Allah beni ve beraberimdeki müminleri arzunuza göre helak etse, gideceğimiz yer cennettir veya bize merhamet edip esirgese size galip oluruz. Bu durumda kafirleri acıklı bir azaptan kim kurtarabilir? 29. Ayet De ki, o Allah Rahman'dır. Dünyada bütün yarattıklarına merhamet edip, Nimet verendir. İşte biz ona inandık ve ancak ona güvenip dayandık. Artık kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu ileride bileceksiniz. 30. Ayet De ki, söyleyin eğer suyunuz yere çekilip gitse kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Kalem Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. ayet. Nun. Kaleme ve onunla yazılanlara andolsun. 2. ayet. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. 3. ayet. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. 4. ayet. Ve şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin. Bütün asil nitelikler emsasiz olarak O'nun karakterinde simgeleşmiştir. Mükemmel bir örnektir. 5. ve 6. Ayetler Fitneye, deliliğe tutulanın hanginiz olduğunu yakında göreceksin, onlar da görecekler. 7. Ayet Şüphesiz Rabbin, O kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. O doğru yolu bulanları da en iyi bilendir. 8. Ayet Artık seni ve Kur'an'ı yalanlayan ve bu tavırda olanlara itaat etme. 9. Ayet Çünkü onlar arzu ettikleri sen yumuşak davranasın, taviz veresin, şirk düzenlerine çatmayasın, uzlaşasın ve hoşlarına gidecek işler yapasın da böylece kendileri sana yumuşak davransınlar. 10. Ayet Şunların hiçbirine boyun eğip yakınlık gösterme. Doğruya eğriye, alabildiğine yemin eden aşağılığa. 11. ayet Daima onu bunu ayıplayana, hep kovuculuk için gezene. 12. ayet Din adına yapılan hayrı, iyi olanı yapmaya daima engel olana, saldırgana, günaha dadanmışa. 13. ayet Sert, kaba olana. Bundan başka da, kötülükle dine aykırı olanı yapmada damgalı, ve soysuz kimseye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zayıf olan ve halk tarafından zayıf görülen yani mütevazi her mümin cennetlik katı yürekli, kibirli, hilekar ve ululuk taslayanlarda cehennemliktir buyurmuştur. 14. Ayet Malı ve oğulları vardır. Çevresi geniştir. Güçlüdür diye boyun eğip yakınlık gösterme. İzzeti ve ikbali Allah katında ara. 15. Ayet Çünkü ona ayetlerimiz okunduğu zaman bu evvelkelerin masallarıdır der, burun kıvırır. 16. Ayet Biz onun yakında hortumu olan burnunun üzerini damgalayacağız. Rezillik nişanı ile kibrini kıracağız. 17. Ayet Resulüm doğrusu biz o bahçe sahiplerini belaya uğrattığımız gibi Bunları da belaya uğratırız. Hani onlar sabah olunca fakirler görmeden onu mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi. 18. Ayet Allah izin verirse diye istisna da yapmıyorlardı. Kendi kendilerini yeterli görüyorlardı. 19 ve 20. Ayetler Fakat onlar uyurlarken hemen Rabbin tarafından dolaşan bir afet onu sardı da o bahçe kökünden simsiyah kesiliverdi. 21 ve 22. ayetler İşte sabaha karşı, Haydi, devşirecekseniz mahsulünüzün başına erkenden çıkın, diye birbirlerine seslendiler. 23 ve 24. ayetler Onlar, aman ha, bugün hiçbir yoksul karşınıza çıkıp oraya girmesin, diye fısıldaşarak gittiler. 25. ayet fakirlerin men etmeye güçleri yetecek edasıyla erkenden gittiler. 26. Ayet Fakat birdenbire onu harap olmuş kapkara görünce herhalde yolu şaşırdık, yanlış geldik dediler. 27. Ayet Bahçeleri olduğunu anladıklarında ise Hayır, asıl mahrum kalmış olanlar biziz dediler. 28. Ayet Onların en insaflısı ben size demedim mi Allah'a sığınıp onu tesbih etmeli değil miydiniz dedi. 29. Ayet Onlar Rabbimizi zulümden tenzih ederiz. Hakikaten biz zalimlermişiz dediler. 30. Ayet Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. 31. Ayet Dediler ki yazıklar olsun bize. Doğrusu biz azgınlarmışız. 32-42. ila 42. Ayetler Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine ondan daha hayırlısını verir. Hakikaten biz bütün isteklerimiz için Rabbimize yönelenleriz. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke onlar bunu bilselerdi. Şüphesiz muttakileri için Rableri katından nimetleri tükenmez cennetler vardır. Biz Müslümanları hiç suçlu kafirler gibi yapar mıyız? Size ne oluyor? Bilginiz olmayan ahiret hakkında nasıl hüküm verebiliyorsunuz? Yoksa içinde beğendiğiniz şeyler sizindir diye yazan size mahsus bir kitap var da ondan mı okuyorsunuz? Yahut hükmettiğiniz şeyler sizindir diye üzerimizde sizin için lehinize verilmiş kıyamete kadar sürecek yeminler mi var? Resulüm sor kendilerine onlardan hangisi bunun savunucusu olacaktır? yoksa onların bu sözlerini savunacak ortakları mı var eğer sözlerde doğru iseler ortaklarını da getirsinler o gün keşfi sak olacak hakikat perdesi açılıp etekler tutuşacak ve secdeye davet edilecekler fakat namazı kılmayanlar münafıklar ve riyakarlar buna güç yetiremeyecekler Buhari Dünyada şeytanın ve nefsinin aldattığı kimseler rükû ve secdeye gidemezler. Bunlar ahirette aynı şekilde secdeye gidemeyip dikilip kalırlar. 43. Ayet Çünkü gözleri dehşetten öne eğik bir halde kendilerini kımıldayamayacak bir horluk ve aşağılık kaplar. Halbuki onlar dünyada sağ salim iken ezanlarla Allah'a secdeye çağrılırlar fakat büyüklenerek yan çizerlerdi. 44. Ayet O halde Resulüm Bu sözü Kur'an'ı yalanlayan kimseleri bana bırak. Biz kendilerine nimet versek bile onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. 45. Ayet Onlara mühlet veriyorum. Onlar ise bunu düşünmeyip asiliye devam ediyorlar. Doğrusu benim tuzağım çok sağlamdır, kurtulamazlar. 46. Ayet Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? 47. Ayet Yahut gayba ait bilgi onların yanında da artık mukadderatı onlar mı yazıyorlar? 48. Ayet Resulüm, o halde sen Rabbinin hükmüne sabret. O balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o, kavmine karşı öfke ve kederle dolu olarak Allah'a seslenmişti. 49. Ayet Şayet Rabbinden bir nimet ona yetişmeseydi, sabırsızlığından mutlaka yerilmiş, kötü bir halde, çıplak ve ıssız bir alana atılacaktı. 50. Ayet Fakat Rabbi duasını kabul edip tekrar onu seçti de, yeniden vahine devam edip onu iyilerden yaptı. 51. Ayet Doğrusu o küfre sapanlar Kur'an'ı işittikleri zaman az kalsın seni gözlerinin çarpıcı bakışları ile yıkacaklardı. Ayrıca hasetlerinden o delinin biridir diyorlardı. 52. Ayet Oysa o Kur'an alemler için ancak bir öğüt ve hatırlatmadır. Başkası değildir. ile alakası olanlar Kur'an'ın öğütlerini hayatları için esas kabul ederler. Hakka Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Gerçekleşecek olan, evet, nedir o muhakkak gerçekleşecek olan? Elbette o gerçekleşecek olan kıyamettir ki, onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kavimleri o dehşetle başa gelecek olan kıyameti yalanladılar. Semud'a gelince, onlar, Korkunç bir ses ve sarsıntı ile helak edildiler. At kavmine gelince, Onlar da azgın bir fırtına ile helak edildiler. Allah onu yedi gece ve sekiz gündüz köklerini kesmek için ardı ardına onların üzerine musallat etti. O zaman orada olsaydın, o kavmin içi boş hurma kütükleri gibi ölüp yıkılmış olduğunu görürdün. Şimdi, Onlardan geride kalan bir şey görüyor musun? Firavun da ondan öncekilerde ve alt üst olan yerlerin halkı da Lut kavmi de hep o günahı işleye geldiler. Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler ve onların getirdiklerini kabul etmediler. O da onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakalayıverdi. Bilesiniz ki sular tufanla yükselip taştığı zaman, onların nesilleri olan sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu size bir öğüt ve ibret yapalım, işitip belliyen kulaklar da onu bellesin diye. Artık sura bir tek üfürüşle üfürüldüğü zaman, yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpışla birbirine çarpılıp ufalandığı zaman, işte o gün, o en büyük hadise olmuş, kıyamet kopmuştur. Gök yarılmış, o gün artık yıkılmaya yüz tutmuştur. Melekler onun kenarlarındadır. O gün Rabbinin arşını bunların üstünde sekiz melek taşır. O gün Allah'ın huzuruna size ait hiçbir sır gizli kalmamak şartıyla arz olunursunuz. Artık o gün kitabı sağ elinden verilen, der ki alın kitabımı okuyun doğrusu ben zaten hesabıma kavuşacağımı kesin biliyordum artık o hoşnut kalacağı bir hayat içindedir toplanacak meyveleri sarkmış yüksek bir bahçededir geçmiş günlerde takdim ettiğiniz iyi amellerden dolayı afiyetle yiyin için denilir kitabı solundan verilen ise der ki keşke bana kitabım verilmeseydi hesabımın ne olduğunu hiç bilmeseydim. Keşke o ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Bütün saltanatımda benden yok olup gitti. Allah ilgili zebanilere şöyle buyurur. Tutun onu, ellerini boynuna bağlayın. Sonra onu o dehşetli ateşe yaslayın. Sonra Uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincire bağlayın. Cehenneme atın. Arşın bir ölçü birimi olup ortalama 68 santim olduğu kabul edilmiştir. Çünkü o yüce Allah'a inanmazdı. Yoksulun yiyeceği ile de ilgilenmez, teşvik de etmezdi. Yoksulu doyurmak Müslümanca ilgilenmekte insanca bir tavrı gösterir. İslam inancına sahip kimse Allah'ın emirlerini her şeyden üstün tutar Allah'ın yarattıklarına şefkat gösterir. Bu ikincisi gelişmiş insanlarda oluşan müşterek bir özelliktir. Bugün artık o küfre sapan, inkar edene burada hiçbir yakın akraba ve dost yoktur. İrinden başka yiyecek ve içecek yoktur. Onu bilinçli günah işleyenlerden başkası yemez. Artık gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki şüphesiz o Kur'an, Hakikaten çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözüdür. O bir şair sözü değildir. Siz hala ne az inanıyorsunuz. O bir kahin sözü de değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbinden indirilmedir. Eğer peygamber sözlerin bir kısmını kendiliğinden bizim adımıza uydursaydı, onu kuvvetle yakalar, onun güç ve kuvvetini alır, Sonra da onun can damarını keserdik. Sizden hiçbiriniz de buna engel olamazdı. Tefsirlerde bu iki manaya yer verilmiştir. Gerçekten o Kur'an günahlardan korunanlar için bir öğüt ve hatırlatmadır. Fakat biz kesinlikle biliyoruz ki içinizde bunu yalanlayanlar vardır. Muhakkak ki o Kur'an inkarcılara elbet bir hasret, bir iç yarası doğuracaktır. Şüphesiz o kesin gerçektir. O halde o büyük Rabbinin adını tesbih ve tenzih et. Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Bir kişi başlarına inecek azabı sordu. O kafirlere mahsustur ki onu onlardan hiçbir savacak yoktur. O azap bütün derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh yani Cebrail, miktarı sizce elli bin yıl olan bir gün içinde ona ulaşır. Resulüm, o halde sen güzel bir sabırla katlan. Doğrusu onlar onu uzak görürler. Biz ise onu yakın görüyoruz. O gün gök erimiş maden gibi olacak. Dağlar da atılmış rengarenk yün gibi olacak. Hiçbir yakın, akraba ve dost bir yakınını yani birbirinin halini sormayacak. Onlar sadece birbirlerine gösterilecekler fakat birbirleriyle meşgul olamayacaklar. Suçlu o günün azabından kurtulmak için ister ki oğullarını, karısını ve kardeşini, kendisini barındıran sülalesini ve yeryüzünde bulunan her şeyi fidye versin de nihayet kendisini azaptan kurtarsın. Hayır, kurtaramazlar. Çünkü o alevli bir ateştir. Başın ve diğer uzuvların derisini kavurup soyandır. O ateş, iman ve itaate arka dönüp de yüz çevireni, malı ve parayı kasada toplayıp da Allah için zekat vermeyip saklayanı kendisine çağırır. Hakikaten insanlardan bir kısmı gayet hırslı ve sabırsız olarak yaratılmış, tatminsiz bir hayata sahiptir. Kendisine şer dokunduğu zaman sızlanıp feryat eder. Ona hayır dokununca da çok cimri kesilir. Ancak namaz kılanlar öyle değildir. Onlar güzel huy sahibi olarak namaza devamlıdırlar. Hiçbir meşguliyet kendilerini namazdan alıkoyamaz. Onlar bilirler ki gerek dilenen, gerekse utancından istemeyip mahrum kalan fakire vermek Fakire vermek için mallarında belli bir hak vardır. Onlar o namaz kılanlar hesap gününü tasdik ederler. Onlar Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabına karşı güven içinde olmuş değillerdir. Onlar edep yerlerini, eşleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri dışında herkesten koruyanlardır. Şüphesiz ki onlar Bundan dolayı kınanmazlar. Ama bundan ötesini arayanlar ise, işte onlar haddi aşanların ta kendileridir. Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetenlerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapanlardır. Onlar namazlarını, şartlarını ve gayesine uymakla muhafaza edenlerdir. İşte bunlar cennetlerde ikram olunurlar. İnkar edenlere ne oluyor ki, sağdan soldan ayrı ayrı gruplar halinde sana doğru boyunlarını uzatıp koşmaktadırlar. Onlardan her biri nimetleri bol naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, öyle şey yok. Biz onları bildikleri atılan meniden yarattık. Buna rağmen insanlar ancak imanları ve Allah'a yakınlıkları sayesinde değer kazanacaklarını düşünmediler. Yine hayır, Durum onların zannettikleri gibi değildir. Doğuların ve batıların Rabbi olan ben yemin ederim ki şüphesiz o inkar edenleri kendilerinden daha hayırlısıyla değiştirmeye elbette kadiriz. Biz önüne geçilebileceklerden de değiliz. Yeminin başındaki la ifadesi tehkit için gelmiştir. O halde onları şimdilik kendi hallerine bırak. Tehdit edildikleri azap günlerine kavuşuncaya kadar batıl yaşayışları içine dalsınlar, oynaya dursunlar. O gün onlar sanki dikilen putlara koştukları gibi kabirlerden süratle çıkacaklar. Gözleri dehşetten öne eğik, kendilerini bir horluk ve aşağılık kaplamış olarak koşarlar. İşte bu onların tehdit edildikleri gündür. Nuh Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. ayet Doğrusu biz Nohu kendilerine acıklı bir azap gelmeden önce Kavmini uyar diye Kavmine gönderdik. 2. ayet Dedi ki: Ey Kavmim şüphesiz ben sizin için gönderilmiş apaçık bir uyarıcı peygamberim. 3 ve 4. ayetler Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve azap etmek sizin sizi belli bir vakte kadar geciktirsin. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vakti geldiği zaman artık geri bırakılmaz. Keşke bilseydiniz, iman ederdiniz. 5 ve 6. ayetler. Nuh tekrar dedi ki: "Ey Rabbim, hakikaten ben kalbimi gece ve gündüz imana davet ettim." Fakat benim davetim ancak onların imandan kaçışını artırdı. 7. Ayet Doğrusu ben kendilerini bağışlaman için imana gelsinler diye ne zaman davet etsem parmaklarını kulaklarına tıkadılar, beni görmemek için elbiselerine büründüler, şirke ve küfre sapmada ısrar ettiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. İnkârcılar ve münafıklar her devirde, tağutlara ve hevalarına bağlanıp ilahi vahye kulak tıkamışlardır. Aynı zamanda yayılmasını ve insanların ona meyil etmesini ve ona gidişini önlemeye çalışmışlardır. 8. Ayet Sonra hakikaten ben onları yüksek sesle davet ettim. 9. Ayet Daha sonra ben onlara hem açıktan açığa tebliğ ettim hem de gizliden gizliye onlarla konuştum. 10. Ayet Dedim ki Artık Rabbinizden mağfiret dileyin, istiğfar edin ve yağmur için dua edin. Çünkü O çok bağışlayıcıdır. 11 ve 23. Ayetler İstiğfarınız ve duanız sebebiyle Allah gökten üstünüze bol yağmur göndersin. Her fırsatta Allah'a istiğfar etmeli, O'nu her derdin ilacı olarak görmeliyiz. Bilinçli olarak çok istiğfar edenin günahı da az olur. Yağmur duasında istiğfar etmek, bu ayetten hareketle meşru olmuştur. Sizi mallar ve oğullarla desteklesin. Size bahçeler meydana getirsin ve size ırmaklar akıtsın. Size ne oluyor da Allah'ın büyüklüğünü takdir edip inanmıyorsunuz? Reca fiili menfi olarak kullanılınca korkmak, inanmak manalarına gelir. Halbuki O sizi türlü türlü hallere koyarak yarattı. Allah'ın Yedi göğün katlarını, katmanlarını birbiriyle ahenkli olarak nasıl yarattığını görmediniz mi? Bunların içinde aya aydınlık verip, güneşi de ışık kaynağı bir kandil yapmıştır. Allah bitkilerde olduğu gibi sizi de yerden yetiştirdi. Babanız Adem'i topraktan yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve mahşerde kabirlerden diriltip çıkaracaktır. Ayetlerde geçtiği üzere kabirlerden dirilişler, ahiret dirilişidir. Allah onda geniş geniş yollar açıp gidesiniz diye yeri sizin için bir yaygı yapmıştır. Bundan sonra Nuh dedi ki, Ey Rabbim! Bu öğütlere rağmen doğrusu onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu kendisine ziyandan başkasını arttırmayan Şımarık zengin kimselerin peşinden gittiler. Büyük büyük hile ve tuzaklar kurdular. Dediler ki, ilahlarınızı sakın terk etmeyin. Putların en büyükleri olan Vetti, Suva'ı, Yeğusu, Yeğuku ve Nesri asla bırakmayın. Rivayete göre bu putlar Hazreti Adem'in beş oğlunun ismi olup iyi ve kahraman kişilerdi. Bunlar öldükten sonra onları çok seven halk, şeytanın kendilerini aldatmasıyla onları unutmamak, bakıp hatırlamak için önce resimlerini çizip evlerine astılar. İşin aslı unutulunca sonraki nesiller onların meydanlarda heykellerini dikip tapınmaya başladılar. Bu tür olaylar her devirde böyle başlayıp geliştiğinden, Hz. Peygamber put ve putçularla mücadele etmiş, insan tasvirlerini, gittikçe putlaştırılır diye yasaklamıştır. 24. Ayet Hakikaten onlar birçoğunu saptırdılar. Rabbim sen de zalimlere şaşkınlıktan başka bir şey artırma. 25. Ayet İşte bunlar günahlarından dolayı tufan ile suda boğuldular. Ardından da ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. 26. Ayet Nuh dedi ki, Ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. 27. Ayet Çünkü sen onları bırakırsan, hem kullarını saptırırlar, hem de kendileri gibi ahlaksız ve kafir çocuklar dünyaya getirirler. 28. Ayet Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime, mescide veya gemime gireni Kıyamete kadar gelecek mümin erkekleri ve mümin kadınları sen bağışla. Zalimlere de helakten başka bir şey artırma. Cin Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1 ve 2. Ayetler Resulüm de ki cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle söyledikleri bana vah yolundu. Doğrusu biz doğru yola çağıran Hayranlık veren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir şeyi asla ortak koşmayacağız. Üçüncü ayet. Doğrusu Rabbimizin şanı pek yücedir. O ne bir zevce ne de bir çocuk edinmiştir. Dördüncü ayet. Hakikaten bizim beyinsizimiz iblis ve taifesi Allah hakkında gerçek dışı yalan yanlış şeyler söylüyormuş. 5. Ayet Doğrusu biz de insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceğini sanmıştık. 6. Ayet Şu da bir gerçektir ki insanlardan bir takım erkekler korkulu durum ve yerlerde bir takım erkek cinlere sığınırlardı da onların azgınlık ve şımarıklıklarını artırırlardı. 7. Ayet Hakikaten onlar yani insanlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi asla diriltemeyeceğini sanmışlardı. 8. Ayet Doğrusu biz melekleri dinlemek için göğü yokladık. Fakat onu sert bekçilerle ve akıp yakan alevlerle dolu bulduk. 9. Ayet Ve biz önceden meleklerden haber dinlemek için onların oturulacak yerine otururduk. Artık kim dinlemek isterse, Kendisini gözetleyen bir alev buluyor. 10. Ayet Yeryüzündekilere bir fenalık mı istendi? Yoksa Rableri onlar için bir hayır mı diledi? Doğrusu biz bilmeyiz. 11. Ayet Hakikaten biz cinlerden iman etmiş iyi kimseler olduğu gibi bunun dışında olan kötüler de var. Biz çeşit çeşit yollar tutmuşuzdur. 12. Ayet Hakikaten biz Kur'an'ı dinleyince anladık ki, yeryüzünde kalsak da Allah'ı asla aciz bırakamayız, göğe kaçmakla da onu asla aciz bırakamayız, elinden kurtulamayız. 13. Ayet Hiç şüphesiz biz hidayet rehberini Kur'an'ı dinleyince ona iman ettik. Kim de Rabbine iman ederse ne hakkının eksik verilmesinden, ne de zulme ve zillete uğramaktan endişe eder. 14. ayet. Doğrusu biz cinlerden müslüman olanlar da var, hak yoldan sapan zalimler de vardır. Müslüman olanlar ise işte onlar doğru yolu araştırıp bulanlardır. 15. ayet. Hak yoldan sapanlar ise artık cehenneme odun olmuşlardır. 16 ve 17. ayetler. Cinlerin bu sözlerinden sonra Allah buyurur ki eğer onlar insanlar ve cinler hak yol İslam'da dost doğru gitselerdi bu hususta kendilerini imtihan edelim imanda sebat eden ve şükredenleri görelim diye elbette onlara bol bir su yani bereket ve rızık verirdik. Kim de Rabbinin zikrinden yani ibadet ve itaatinden yüz çevirirse Rabbi onu şiddeti gittikçe artan çetin bir azaba sokar. 18. Ayet Şüphesiz ki bütün secde edilen yerler, mescitler Allah'a yaklaşmak ve O'na teslimiyeti göstermek içindir. O halde Allah ile beraber başka birine sığınıp yalvarmayın. Dua ile isteklerimiz yalnız Allah'tan olmalıdır. Başkasına dua edip bir şey istemek şirk, ortak koşma olur. Secde edilen yer ve mekanlarda, Hristiyan ve diğerlerinde olduğu gibi ibadetin ruhunu bozucu şekil ve cisimler bulunmamalıdır. 19. Ayet Doğrusu Allah'ın kulu Muhammed kalkıp ona dua ve ibadet ederken, cinler hayretten ya da müşrikler kötülük yapmak için neredeyse etrafında keçeler gibi sımsıkı birbirlerine yapışık oluyorlardı. 20. Ayet Resulüm de ki, ben sadece Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi ona ortak koşmam. 21. Ayet De ki, doğrusu size ne bir zarar ne de bir fayda vermeye kadir bulunuyorum. 22. Ayet De ki, doğrusu ben saparsam beni de Allah'ın azabından hiç kimse koruyamaz ve ondan başka bir sığınılacak da asla bulamam. 23. Ayet Benim elimden gelen, ancak Allah'tan geleni ve onunla peygamberlik görevlerini tebliğidir. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder, emirlerini dinlemez ve kabullenmezse, muhakkak ona ve benzerlerine içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. 24. Ayet Nihayet onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha zayıf ve sayısının daha az olduğunu bilecekler. 25. Ayet Resulüm de ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mı yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi belirler kesin bilmiyorum. 26-27 ve 28. Ayetler Bütün görülmeyeni bilen O'dur. O gizli olanı seçtiği peygamber dışında kimseye açıklamaz. Ancak onların da ardından gözetleyiciler koyar ki, Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsinler. Çünkü O, onların hepsini ilmiyle kuşatmış ve her şeyi sayısıyla bir bir saymıştır. Müzemmil Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1-4. Ayetler Ey örtünüp bürünen Resulüm! Gece ya biraz uyumanın dışında kalk ibadet et ya da ''Yarısında kalk. İster o yarısından biraz eksilt, ister onu biraz artır.'' Kur'an'ı da tertil ile ağır ağır tecvidle oku. ''Ey üzerin örtüyü çekerek uyuyan!'' demektir. Müddessir suresinin ilk ayetlerinden sonra, bu ayette teheccüd namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme farz olmuştu. Bir yıl devam etti Sonra Yüce Allah aynı suredeki 20. ayeti indirdi. Kur'an'ı tertille okumak harflerin hakkını ve hakkını vererek, lan yani celi, hafi, tegani ve sanat gösterisinden uzak olarak ağır ağır düzgün okumaktır. Bunlar bilinip gözetilmeden okumak, keyfine göre okumak olup haramla neticelenebilir. 5. Ayet Doğrusu biz senin üzerine sorumluluğu ağır bir söz olan Kur'an'ı vahyedip bırakacağız. Altıncı ayet. Gerçekten gece ibadete kalkış, kendini vermen için daha uygun ve okuyuş bakımından da daha etkilidir. Yedinci ayet. Çünkü gündüzde senin uzun meşguliyetin vardır. Sekizinci ayet. Gece gündüz Rabbinin ismini an, ibadet için... Her şeyden yani masivadan, dünya sevgisinden kesilerek ona dön. Dokuzuncu ayet. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız onu vekil tut. Ona bağlan ve yalnız ona kulluk et. Onuncu ayet. O puta tapanların söylediklerine karşı dayan, metanetli ol. Onlardan güzel bir ayrılışla ayrıl. 11. Ayet Varlık sahibi olup da seni yalan sayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. 12. ve 13. Ayetler Çünkü bizim yanımızda boğazlarına takılacak bu kağılar, şiddetli bir ateş, bir de boğazdan geçmeyen bir yiyecek ve acıklı bir azap vardır. 14. Ayet o gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar dağılıp çökmüş bir kum yığını olur. 15. Ayet Ey insanlar! Size emirleri tebliğ eden ve kıyamet günü de üzerinize şahit olan bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. 16. Ayet Firavun ise o Resul'e karşı geldi, Allah yerine, kendi emirlerini geçerli kıldı. Biz de onu en ağır bir ceza ile yakalayıp alı verdik. 17. ayet. Eğer inkar ederseniz şiddetinden çocukları bile aksaçlı bir ihtiyar yapı verecek o günün şiddetinden nasıl korunacaksınız? 18. ayet. Gök o günün dehşetinden dolayı yarılmış onun vadi mutlaka yerine gelmiştir. 19. Ayet Şüphesiz ki bu ayetler bir öğüt ve uyarıdır. Artık kim dilerse Rabbine giden bir yol seçer. 20. Ayet Resulüm şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte birini ayakta durup ibadetle geçiriyorsun. Ve seninle beraber olanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, ölçer. Allah sizin onu o gece ayakta durma miktarını böyle sayıp tam başaramayacağınızı bildi de sizi affetti. Artık kılmayıp onu kolaylaştırdı. Artık namazda Kur'an'dan kolay gelen miktarı okuyun. O, İçinizden bir kısmının hasta durumda, diğer kısmının Allah'ın lütfundan nasip arayarak yeryüzünde yol kat edecek ve bir diğerinin de Allah yolunda savaşacak olduğunu bilmektedir. O halde ondan kolay gelen miktarı okuyun. Farz namazı da hakkıyla kılın. Zekatı verin ve Allah'a güzel yani gönül hoşluğu ile bir borç verin. Karşılığını Allah'tan almak üzere iyilik yapın. Kendiniz için önden dünyada iken ne gönderirseniz Allah katında onu daha hayırlı ve mükafatça daha büyük bulacaksınız. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bu ibadet bir rivayete göre bir yıl devam etmiştir. On yıl sürdüğünü söyleyenler de vardır. Ayette geçen Kur'an'dan kolay gelen miktardan kasıt, Kur'an metnindeki lafızlardan başkası okunmaz demektir. Beş vakit namaz farz kılınınca teheccüd namazı ümmet için nafile, peygamberimiz için farz olarak kaldı. Buhari ve Müslim'de bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz hakkında soran birine gece ve gündüz namazın beş vakit ve bundan başkasınınsa ise nafile olduğunu söylemiştir. Müddesir Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ey örtüsüne bürünen Resul! Kalk, insanları uyar, Rabbini tekbir et, büyükle, elbiseni, kendi kişiliğini ve seni çevreleyeni her türlü kirden arındır. İlk vahiyden sonra 3 yıl veya 6 ay fetret yani vahyin kesilme devri yaşandı. Buna 3 sene diyenler vardır. Fakat tercih edilen görüş altı aydır. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Hira'dan dönüşte gökten bir ses işiterek Hz. Cebrail'i görmüş korku ve titreme içinde evine dönüp ''Beni örtün, beni örtün'' deyip yatmıştı. Bunun üzerine ilgili ayetler indi. Elbise kendisi manasında olmakla beraber bu parantez içindeki ifadelerden de kinayedir. ''Azabı götürecek şeyleri terke devam et.''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 her soru edatı kesinlik ifade etmek içindir. İkinci ayet Doğrusu biz insanı kudretimizi gösterelim ve teklifimizle imtihan edelim diye erkekteki çeşitli unsur ve salgılarla bir karışım olan nutfeden yarattık da onu insanı işiten ve gören bir varlık yaptık. Üçüncü ayet Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, İstersen nankör. Dördüncü ayet. Hiç şüphesiz biz kafirler için zincirler, bukağılar yani kelepçeler ve alevli bir ateş hazırladık. Beşinci ayet. Doğrusu iyiler cennette karışımı kafir olan dolu bir kadehten içerler. Kalbi kuvvetlendiren ve her türlü kirden aratan kokusu ve tadı olan bir içecek. Su veya bir pınar. Altıncı ayet. O kâfur bir pınardır ki, Allah'ın iyi kulları ondan içerler ve istedikleri yere akıttıkça akıtırlar. 7. Ayet Onlar dünyada adaklarını ve ahitlerini yerine getirirler ve fenalığı her tarafa yaygın olan bir günden korkarlardı. 8-10. cayetler. Yoksula, yetime ve esire kendilerinin arzu ve ihtiyaçları varken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 nefislerinin arzularına ve eziyetlere dayandıklarından dolayı onları cennet ve ipekle mükafatlandırır. 13 ve 14. Ayetler Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölyeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. 15. Ayet Onlara sunulmak üzere gümüş kaplar ve billur kupalar dolaştırılır. 16. Ayet O gümüş beyazlığında billur kupalar ki, onların içindeki şarabı içecekleri bir miktarda ölçerek sunarlar. 17. Ayet Orada karışımında zencefil olan dolu kadehlerde cennet şarabı içirilir. 18. Ayet O zencefil orada bir pınardır ki, ona selsebil adı verilir. 19. Ayet Cennet ehline hizmet için çevrelerinde hep aynı yaşta kalacak ölümsüz gençler dolaşır ki onları görünce saçılmış birer inci sanırsın. 20. Ayet Orada nereye baksan tarife sığmaz bir nimet, büyük bir mülk ve saltanat görürsün. 21. Ayet Üstlerinde Yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri de onlara gayet temiz bir ahiret şarabı içirir. 22. Ayet Bu nimetler şüphesiz sizin için bir mükafattır. Çalışmanızda karşılığını bulmuştur denilir. 23. Ayet Bu Kur'an'ı gerektiği zamanlarda peyderpey indiren biziz. 24. Ayet O halde Rabbinin hükmüne bağlanıp sabret ve dinin emirlerini yerine getirmede onlardan hiçbir günahkar veya nanköre kafire boyun eğip itaat etme. Resulullah da Yaradan'a isyanda yaradılana itaat yoktur buyurmuştur. Böylece müminlerin Yaradan'ın emrine aykırı hususlarda hiç kimseye itaat etmeyeceği açıkça ortaya çıkmıştır. 25. Ayet ve sabah akşam Rabbinin ismini an. Sabah, öğle ve ikine namazlarını kıl. 26. Ayet Gecenin bir kısmında ona secde et. Akşam ve yatsı namazlarını kıl ve geceleyin uzun uzadıya onu tesbih et. Teheccüd namazı kıl. 27. Ayet Doğrusu onlar acele geçen dünyayı severler de önlerindeki ağır günü bırakırlar.